İyi günler. Yav acı var seninle de vedalaşamadık değil mi? Hadi hakkını helal et. Hayırdır Karaköz'üm nereye? Tam karar veremedim. Norveç'te olabilir, İzlanda'da. Belki Avustralya. Ne dersin? Oo, yurt dışı. Sebep? Yoksa benim bilmediğim bir dahiyane yeteneğinden ötürü iş teklifimi aldım aldın? Sen geç dalganı. Daha uzun ömürlü olmak için oralara gitmek gerek. O ne demek? Anlamadım ben. Oralarda insanlar daha fazla yaşamış da ondan. İlahi Karagözüm, yani sen oralara gidince daha mı geç öleceğim diyorsun yani? Ben demiyorum, indeks diyor. Bak sen, indeks de bilirmiş. Öyle Japonya'da insanlar ortalama 82 yaşına kadar yaşıyorlarmış. Ama oraya gitmem. Niye ki? Ya çünkü hepsi böyle aynı tip, çekik gözlü. Ayırt edemiyorum onları. Ya Karagözüm, sen adamı öldürürsün. Oraya gitmekte insanın ömrü uzamaz. Uzuyormuş işte. Uzamaz. Ne demek istiyorsun? Oralı mı olmak lazımmış? İlahi Feragocuğum. Oralı olmana da gerek yok. Eee? Eesi orada yaşaman lazım. Yaşayacağız işte. Yani suyundan havasından herhalde acıbat Var bir şeyler. Var olan ne biliyor musun? Bilmiyorum. Var olan orada yıllarca kalıp sunulan yaşam kalitesiyle yaşamak. Mesela savaşın çok olduğu Afganistan'da ise ortalama ömür kırk Ya, ya. Ha ayrıca orada doğup büyüsen bile illa uzun yaşayacak, 82 yaşında öleceksin diye bir şey yok efendim. Bu rakam ortalama insan ömrüne verilen rakam. Bu ortalama ömür bütün ülke nüfusunun yaşlarının toplamının nüfus sayısına bölümünden mi elde ediliyor? Yok kara gözüm yok. Ülke nüfusunun toplamının kareköküyle yine nüfus toplamının 6 tabanına göre yazılıp çıkartılmasıyla elde ediliyor. Ha. Ha. ha tabi canım. Ha diyor bir de ha diyor. Yahu ne alaka ortalama ömür demek beklenen yaşam süresi demek. Ama ondan önce de ölmeyeceğinin garantisi yok. Oho, ne anladım o zaman o işten. Ben sana ne anlayacağını söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Canla başla çalışıp bu ülkeyi daha üst seviyeye çıkarırsak bizim de yaşam kalitemiz artar. Otomatikmen de ortalama yaşam süremiz artar. Ha iyi çekmemiş oluruz o zaman. Evet gerek kalmaz efendim. Tamam mı şimdi bir yere gitmek yok, anlaştık mı? Anlaştık anlaştık. İyi, anlaştığımıza göre programı kapatabiliriz. Kapat bakalım, uzun ömürlü süt var ve uzun ömürlü pil var. Acaba onlar nasıl oluyor araştırmak lazım. E gidip araştıralım o zaman. Efendim bize bugün müsaade, her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Af Tamam abiciğim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaşçığım en ucuzu bu. Seslendirme sanatçısı. Bu pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Yazan Tuğba Ceyhan Karaduman. Buyur abi sen. E, <gülüyor> aynen aynen buyurun abi. <gülüyor> Seslendiren Savaş Bayındır. Serkan Öztürk. Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan. Bari şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Abi gürültü yapmayın stüdyodayız. Pardon